bir camiye girdiğimizde o camide duyuyoruz ki bir Kur'an-ı Kerim tilaveti var. O sırada camiye girip namazı kılalım mı yoksa tilavet bittikten sonra mı namazı kılalım diyor. Bir sakıncası var mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim tabi Cenab-ı Hakk'ın kelamı bunun okunduğu esnada dinlenmesi, yani bir mazereti, zarureti olmayanlar tarafından dinlenmesi farz-ı kifayıdır. فَيْزَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا <لَه> Yani Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinleyiniz. E, talimatı gereği Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i dinlemeleri icap eder. Yani saygıyla dinlemek asıldır. Peki cemaate e, Kur'an tilaveti olunuyor. Siz o arada mescide girdiniz. Yapmanız gereken şey nedir? Çok mecburi bir haliniz yoksa, acil bir durumunuz söz konusu değilse hı hı. elbette Kur'an-ı Kerim'in okunup bitmesini beklemeniz gerekir. E, bunu bekleyemeyecek durumdaysanız e, mescidin e, mesela Kur'an-ı Kerim'in ses okundu ama sesinin daha az geldiği yahut hiç duyulmadığı bir kenarda namazınızı kılabilirsiniz. Mesela mescidin giriş mahalleri vardır. Ee, orada da kılmanız mümkün olabilir. Evet. Ama kış mevsimi, hocam içerisi sıcak, dışarısı soğuk diyebilirsiniz. Yani kendi halinize göre bu konuyu değerlendireceksiniz. Aslı olan Kur'an-ı Kerim'i dinlemektir. Ancak e, çok vaktim yok, hemen kılıp gitmem lazım diyorsanız, burada tercihimiz, Kur'an sesinin duyulamadığı yahut en az duyulduğu bir mahalle çekilmek hı hı. yahut mescidin bir kenarına çekilmek orada namazı kılmak olmalıdır.